i̇man e, iman İslam ilişkisinden bahsedeceğiz. İmanın artması ve eksilmesi meselesi, imanda istisna yani inşallah müminim deme meselesi, ehli sünnet ve ehli sünnete muhalif olan fırkaların görüşleri, bunların delilleri, bunların şüpheleri ve ehli sünnetin bunlara yönelik reddiyeleri gibi birçok meseleler e, sadece iman meseleleri içerisinde ne yapacak? E, ele alınacak inşallah. Ben e, ancak ben öncelikle e, imanı genel e, hatlarıyla Anlayıp tasavvur etmeniz için öncelikle bir iki ders imanı 1 iki ders imanı özlü olarak sizlere anlatacağım. İmanın e, genel hatlarıyla e, yönlerini tasavvur edeceksiniz Ondan sonra daha ilerki derslerde e, tabir sahise bir cihetten başa dönüp e, meseleleri e, çok e, ince ayrıntısına kadar inceleyerek ne yapacağız inşallah ilerleyeceğiz.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 İmanın lugat anlamı meselesi. Bakın birinci meselemiz imanın lugat yani sözlük anlamı, sözlük anlamı meselesi. Mesela Türkçe'de açarsınız bir kelimenin sözlük anlamına bakarsınız. Mesela bilmediğiniz yabancı gelen bir kelime vardır size. Ne yaparsınız? Sözlük anlamına bakarsınız. Lugat anlamına bakarsınız. Bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmek için müracaat ettiğiniz kitaba sözlük denir. Veya lugat denir. İşte kastım bu. Birinci mesele imanın...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 Çünkü icmayı zirketmiştir eserinde Ebu Bekir'in'l-Bakillani. iman lügatta tasdik etmektir ve bunda icma vardır demiştir. Bunu böyle deyince İbnü i Teymiye Rahimullah da buna reddiye vererek hata olduğunu beyan etmiştir. Şimdi o zaman kardeşler tabir sahihse mesele iman lügatta tasdik midir yoksa ikrar etmek midir sözleri etrafında dönüyor meselemiz. O zaman mesele tabir sahihse iki şey etrafında dönüyor. İman lügatta tasdik etmek midir?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 Beş şey üzerine bina edilmiştir. Birincisi söz, ikincisi itikat, üçüncüsü amel, dördüncüsü imanın artması, yani itaatla artması, beşincisi ise maaşiyetle yani günah işlemekle ne yapması, eksilmesi. Bakın imanın şer'i anlamı dedik ki tabir sahih ise 5 rüknün üzerine bina edilir. Bir, söz ile söylemek ki bunlar birazdan açacağım. 2. itikat kalple inanmak. 3. amel yani azalar ile amel etmek. 4. imanın itaatle artması. 5. imanın masiyetle eksilmesi. Yani bir kardeş gelse, bir Müslüman gelse ve size dese ki kardeş bana imanı anlat. Eylül sünnette iman nedir? Ona kısacası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 Ve kardeşler şunu da söylüyorum ki bakın hani ben hatırlarsanız geçen dersin başlarında veya sonlarında tam hatırlamıyorum. sonlarındaydı galiba demiştim ki sizlere. Bu dersi anlamak için özellikle lügat ve ıslahî anlamlarına dikkat etmeniz bu dersten en iyi şekilde anlayabilmeniz için şarttır. Ve lügat anlamına biz değindik. Ve dedik ki ıslahî anlamını bilmekte şarttır ki değindik buna da.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 Yine baktığımız zaman mesela kardeşler İmam Şafii'nin sözüne bakın. Bunu El Laleka eserinde söylüyor. İmam Şafii bakın şu ibareleri kullanıyor. Vakanel icma'u min'es sahabeti ve tabi'in ve men ba'dahum min men Sahabelerden, tabiinden ve kendisine ulaşmış olduğumuz kimselerden icma şu şekilde varid olmuştur. Nedir?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 ve tasdikun bil cenan ve amelun bil erkan yazidu bi taati ve yankusu bi maasiyetir rahman bakın sonlarına dikkat edin el iman kavlun bil lisan tasdik, ve tasdikun bil cenan ve amelun bil erkan yazidu bi taati ve yankusu bi maasiyetir rahman bu ne demek iman dil ile söz kalp ile tasdik azalarla amel olup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 Size beş şey veriyorum ki bu beş şeyle siz meseleleri en iyi şekilde anlayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de neydi? İstidlal noktalarına dikkat etmek dedik değil mi? Bakın burada ona burada ona dikkat çektiriyorum şimdi. Elimizde bu beş lükünü içerisinde barındıran Bukhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir nas var kardeşler. Orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El imanu bid'un ve sebu'une şube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 di ile söylemek önce sözü bulalım bu hadisten bu beş taneden ilk neydi söz dilek söylemek bu diliyle söylemeyi bu nasıl içerisinde arayalım bakın ne bir saelen ne dedi el iman bir onu sebe şube iman 70 küsür şubedir burada var mı yok devam ediyoruz Allaha kaulu la ilahe illallah. en üstünü la ilahe illallah sözüdür burada var mı var, var. Tamam bunu bulduk la ilahe illallah إلا sözüdür diyoruz.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 Ağla ha, kavulü, La ilahe illallah. En üstünü La ilahe illallah sözdür. Burada var mı? Yok. Yok. Ve adna ha, imatatul adah tariq. Bunun en aşağısı, yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Burada var mı? Yok. Yok. En son ne diyor? Well haya uşubetun min iman. Haya da imandan bir şubedir. Bakın kardeşler, haya hangi amel? Kalbi amel değil mi? Evet. Bakın, kalbi ameli ne yaptı?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 Meşhur olan husus i̇mam Mali'nin eksilme sözünü kullanması hususudur kardeşler. İmanın eksilmesi sözünün varid olduğuyla alakalı kardeşler. Bakın eksilme sözü olarak. İmanın eksilmesi sözünün varid olduğuyla alakalı. Sünenin sahibi. Kim o? Ebu Davud. Ebu Davud'u biliyorsunuz. Kütüb-i Sitte'den ne? Kütüb-i Sitte sahiplerinden değil mi? Sünenin sahiplerinden bir tanesi. Bir sahih Müslüm var.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 İmam Abbas'ın şey e, e, evet e, Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu an. talebesi mücahide baktığımızda bakın ne diyor biliyor musunuz bu ayetin tefsiri için? de imani imanın imanıma iman artması e, iman katması için yani İbrahim Aleyhisselam diyor ya velakin liyatma inne kalbi inandım da kalbim inan bulsun kalbim mutmain olsun onu tefsir ederken diyor ki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 o yüzden, ehli sünnete göre tazdikte de artma ve eksilme söz konusudur. Ee, meseleyi toparlayacak olursak, ehli sünnete göre iman dillekler kalbile tazdik azarlarla ameldir, itartla artar ve maaşiyetle maaşiyetleni eksilir. Ehli sünnette özlü olarak imanın tarifi budur. Bunların içeriğinde bu şekilde ne yapmış olduk, anlatmış olduk. Ee, i̇nşallah e, devamı tabi. E,